Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Evet, bu dün de yazmışsın. Ekonomik Gidişat konusunda herkesin de merak ettiği çok önemli bir eşik noktasındayız galiba. Kişi başı gelir artışının da durmuş olduğunu görüyoruz. Ve bunun da çok önemli sonucu, sonuçları olabileceğini söylüyordum. Biraz bunun üzerinde bir değerlendirmeni alalım lütfen. Olur tabii memnuniyetle. Ee, belki şuradan başlamakta yarar var ya da dinleyicileri hatırlatmakta yarar var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en önemli şey kaynağı, gurur ve propaganda kaynağı aslında ekonomi oldu geçmiş 10 yılda. Ee, ya burada yazıda da söylediğim gibi Sezar'ın aklını Sezar'a vermek lazım. Ee, ekonomi iyi yönetildi. Tamam e, büyümenin e, bir takım zaafları var ve sürdürülebilirliği tabii ki sorundu. Ama son tahlilde e, yüksek bir büyüme hızı elde edildi. E, buna paralel olarak Türk lirası da değerlendi. Tabii bu da aslında iki tarafı keskin bıçak gibi. Bunlara belki biraz daha Değiliriz ayrıntılı olarak ama Bunun sonucunda 4000 dolardan 10.600 dolara çıktı 11 yılında Ortalama Dişimlerine gelir Şimdi biliyorsun bu çok telaffuz ediliyor Yönetim tarafından da İşte biz 4000 dolardan aldık 10.600 dolara çıkarttık Şimdi bu tabi ki çok çarpıcı bir gelişme. Real olarak bakarsak, yani dolarla sonuçta biz yiyip içmiyoruz. Türk lirası işte artışı tabii enflasyondan arındırarak baktığımız zaman da orada da aslında tabii oldukça parlak bir tablo var. Hemen hemen yüzde altmış artmış durumda. Gene 2000 işte 11'e bire geldiğimizde 10 yılda yüzde altmış. Tabii bu da önemli bir artış. Ayrıca şunu da biliyoruz, bu artıştan düşük gelirler daha fazla yararlandı. Yani az da olsa hem gelir eşitsizliğinde bir miktar azalma oldu ama özellikle maddi yoksulluk vesaire açılarından yoksulluğa baktığımız zaman biz bunların üzerinde çalışıyoruz. Aşağı yukarı son bir yıldır Betam'da, Dünya Bankası'na da bir rapor hazırladık. E, oradan biliyorum, yani söylediğimi böyle emin olarak söylüyorum. E, maddi yoksulluk konusunda da ciddi iyileşim oldu. E, şöyle söyleyebilirim, %25-26'dan 3 temel e, gereksinimini daha önce de konuşmuştuk. Yanlış evet, evet konuşmuştuk. E, yani O zaman ayrıntıya girmeyeyim ama... Temel gereksinmeler açısından da hemen hemen yüzde yirmi beşi bunlardan yoksunken bu yüzde on civarına falan düştü. Ee, şimdi bütün bunlar tamam. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, seçim şey açısından, oy, oy oranı açısından da önemli katkıda bulundu. Şimdi bütün bunlara güvenerek, dayanarak Adalet ve Kalkınma Partisi dedi ki Ben bir 10 yılda iktidarda kalacağım, benden desteğinizi esirgemeyin. Ben kişi başına geliri, şimdi bu 10.500 dolar olan kişi başına geliri 2023 yılında 25.000 dolara çıkartacakmıştım. Buna da biliyorsun 2023 lizyonu deniyor. Şimdi bir, bir kere bu açıdan önemli. Yani böyle olur mu olmaz mı bugün geldiğimiz nokta? Tabi ikincisi de e, peki e, bu büyüme ve kişi başına gelir özellikle reel anlamda eskisi gibi artmayacak olursa bunun ne gibi e, siyasi sonuçları olabilir? Şimdi bu açılardan e, bence önemli bir konu. E, şimdi bu yeterince de tartışılmıyor ama tartışılacak bundan sonra çünkü 2008 13 geçen yılın milli geliri işte mart ayında kesinleşecek. Yani orada da net bir şekilde göreceğiz ama bugünden tahmin yapmak zor diyeyim ben de. Onu yaptım zaten. Eee 10.600 dolardı. 2012 yılında da 10.600 dolardı. 2013 yılında da aşağı yukarı bundan yakın bir şeydi. Çakılı kaldığını göreceğiz Evet yani dünkü yazında Radikal'de yemlenen yazında da Başlığında da belirtildiği gibi Kişi başına gelir artışı Durmuş gözüküyor Şimdi Bu dolarla durmuş vaziyette ama Bunun üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi Bir propaganda yürüttüğü için Bu çarpıcı Deden bilir ki tamam boşverin doları Peki şeyde ne oluyor Real Türk Lirası'nda işte Orada da %3 civarında bir büyüme ortalama oldu son iki yılda hı hı. bu yılda en iyi ihtimalle %3 olacak belki bu kadar bile olmayacak şimdi bir kere o geçmiş 10 yıldaki yüzde %6'ya karşılık yarı yarıya düşmüş durumda evet. e çıkart bundan nüfus artışını işte %1.3 olarak ölçüldü en son yani yüzde 2 bile değil reel gelir artışı. Şimdi bu re, bunun, bunun da önemli sosyal sonuçları var. Çünkü gelir artışı bu kadar, şey büyüme bu kadar düşük olduğu zaman ve kişi başına gelir artışı da öyle %2 hatta 2'nin altında olduğu zaman bu yeterince düşük gelirlere, yoksullara yardımcı olamayan bir şey ortaya çıkartıyor, büyüme çıkartıyor. Çünkü şey olduğu için yeniden çok ciddi bir gelir dağılımı olduğu için büyüme düşmüyor. Bunun da bence önemli. Tabi bu zaman içinde yavaş yavaş ortaya çıkacak. Ama bunun da önemli siyasi sonuçları olacak. Önce toplumsal sonra siyasi. Yani nedir sonuç? Yoksulluk eskiden olduğu gibi düşmeye devam etmeyecek. Çok büyük bir olasılık bu. Artar mı artmaz mı tabi bunu şu anda kestirmek mümkün değil şeyleri beklemek lazım istatistikleri ne yazık ki daha henüz 2012-2013 çok net ortaya çıkmadı yani istatistikler çok geriden geliyor özellikle gelir dağılımı yoksullukla ilgili ama neyse bu 2014'te sanıyorum bu konuda da durumu daha iyi göreceğiz. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğin zaman burada bence bir dönüm noktası var. yani biz Sorun ne? Sorun şu, büyüme düştü ve bu yapısal nedenlerle düştü. Uluslararası komplo olduğu için düşmedi. 2013 yılında uluslararası komplo yoktu Gezi Park, Mezi Park falan. Öyle iddialardan bulundu başbakanım ama sonra e, büyümeden de memnuniyetini ifade etti. %4 civarında bir büyüme olacak. Hepimiz biliyoruz ki Gezi Parkı'nın ekonomiyle bir ilgisi yok. E, hadi öbür e, şey 17 Aralık diyelim tırnak içinde darbesi e, olur mu olmaz mı? Bu yıl için belki tartışabiliriz onu ama e, 17 Aralık zaten yıl sonu. Şimdi dolayısıyla bu büyüme eğer %3 civarına düştüyse nedeni çok basit. Çünkü eski tip büyüme sürdürülemez bir büyümeydi. Tamamen iç talebe dayalı, muazzam ve aynı zamanda Türk lirasının değerlenmesine dayalı. Onun için zaten bu kadar çarpıcı dolar bazında kişi başına gelir artışları oldu. Yani kısmen bu nedenle de ve sonuçta Ee, bu e, büyüme e, durdu. Bu tarz büyüme. Şimdi yeni bir büyüme rejimine geçeceğiz iddiası var. Dokümanlarda orta vadeli programda işte 5 yıllık planda vs. İşte nedir bu büyüme? Dengeli büyüme. Yani hem bir talep artacak ılımlı bir şekilde ama e, ihracatta ithalattan daha fazla daha hızlı artarak büyümeye o da katkı yapacak. Böylece daha ...cari açığı düşüreceğiz... ...daha sürdürülebilir... Bir ...düzeye indireceğiz vesaire vesaire... ...bunu yapamıyor... Yani ...temel sorun şu... ...bu, bu, bu olmuyor... ...bunun net ihracat dediğimiz... ...yani işte... E, ...dış e, şey... E, ...talep tarafı... E, ...pozitif katkı yaptığı zaman... ...iç talep duruyor... ...2012'de böyle oldu... ...2013'te iç talep biraz daha canlı olduğu zaman... ...öbür ayak çok yetersiz kalıyor... Şimdi bugün de 2014'te de büyük bir ihtimalle net ihracat pozitif katkı yapacak. Çünkü Türk lirasında çok ciddi bir şey oldu değer kaybı oldu. Ayrıca psikolojik olarak da bir durgunluk beklentisi, bir politik siyasi belirsizlikler bütün bunlar da ancak gene ben bu şey değil mi açık radyoda bunlardan söz ettik. Çünkü evet. bunlar zaten 2004'te büyük bir ihtimalle durgunluk yani en iyi ihtimalle çok düşük bir büyüme gösteriyor. O zaman ithalat düşecek tamam cari açıkta ciddi bir iyileşme olacak ama iç talep büyük bir ihtimalle eksi olacak. Evet dediğin gibi bunlara bazı şeyleri de ilave etmemiz lazım. Bir kere hiç hesaba girmeyen işte bu 17 Aralık'ta başlayan büyük Türkiye tarihinin gördüğü en büyük yolsuzluk rüşvet irtikap e, olayları biliyorsun başbakan bence yeni bir tartışma o konuda başladı sözleri kestim devam et de e, başbakan bütün bunları yolsuzluk olarak görmüyor evet bu tabii yani bence gayri ciddi bir şey Başbakanın söylediği ciddi almamıza imkan yok çünkü bu bütün e, bugüne kadar bizim yolsuzluk ve Yani Shakespeare 450 yaşında önümüzdeki aydan itibaren ve bütün tarih boyunca yapılmış büyük yolsuzlukların filan da tanımı besbelli. Yani Shakespeare'de de var, bizde de var. Onun için bu görülmemiş boyutta. Şimdi bütün bunlar hesaba katılmamış vaziyette görülüyor. İkincisi evet. bu bir de dışsallık denen işte ekonomide, ekonomistlerin sizlerin söylediğiniz eee çevreye ve gezegene verilen büyük tahribatta hiç hesap yani hiçbir bedeli ödenmeyen bir büyüme şeyi de gözüküyor. O da ayrı bir şey. ve üçüncüsü de belki şeyi de kuraklıkla ilgili son verilerin bütün dünyada iklim bozulmasıyla ilgili çok ciddi problemlere yol açacağı. Yani İngiltere'de sellerin maliyeti hesaplanamaz hale gelirken Britanya'da Türkiye'de ve Brezilya'da filan çok büyük kuraklık Kaliforniya'da bedelleri olacağı söyleniyor. Bütün bunlar da hesaba katılmış değil daha ekonomik olarak. Tabii ki. Yani bu senin söylediğin önümüzdeki belki yüz yıl, bu yüzyılın temel sorunu <gülüyor> bunun ileride ne kadar bütün dünyayı sadece Türkiye değil ama Türkiye gibi tabii daha şeyden yoksun su kaynaklarından nispeten evet. yoksun bir ülkeyi çok daha çarpıcı bir şekilde vuracak. Bir de tabii bu gıda fiyatlarını arttırıyor. Evet onu söylemeye çalışıyordum. Ben de, evet. Gıda fiyatlarının artması. Geçen günde Betam'dan bir şey yayınladık. Not enflasyon farkı diye zenginle yoksul arasında çok net olarak şu ortaya çıkıyor. Enerji fiyatları her iki tarafı da Vuruyor. Başka nedenlerle zenginleri o kullandıkları jiplerde yaktıkları benzin yüzünden vuruyor. Aa, yoksulları da konutta işte ısıtma bilmem ne üzerinden vuruyor. Orada çok bir fark çok ortaya çıkmıyor. Fakat gıdada çok net bir şekilde gıda fiyatları eğer nisbi olarak artarsa yani normal enflasyonun üzerinde artarsa yoksullun enflasyonu daha yüksek oluyor. 2003'ten 2013'e 10 yılda %13 14'e yakın bir enflasyon farkı çıkmış durumda. En düşük %20 ile en üst %20 gelirli arasında. Şimdi bu senin söylediğin aa, olacak olursa yani... Tabii bir yıl hani daha nispeten iyi gider, işte iki yıl iyi gider, sonra bir yıl kötü gider falan... Biliyorsun çok böyle muntazam bir şey olmuyor, etki görülmüyor ama yavaş yavaş bu etki görüldükçe artı bir de Türkiye'de dediğim gibi bu düşük büyüme kapanından çıkamadığı sürece çok ciddi bir yoksullaşma tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Evet yani ben bu, biz yani bunu... Geçmişte real gelirler bu söylediğim enflasyon farkından daha hızlı arttığı için aşağıda düşük gelirliler de bunlar sorun olmadı. Tartışmadık bunları. Evet yani Bunun bizim de çok ciddi tartışmak zorunda kalacağız. Biz birazdır yani bir ...en azından birkaç aydır... ...daha net, yoğun bir şekilde... ...izlemeye çalışıyoruz burada açık gazetede... ...ve özellikle... ...bu kuraklığın... ...dünya çapında da... ...Ortadoğu'da özellikle de... ...ağırlıklı olarak... ...dönemsel bir şey olmadığı... ...ve gittikçe artmakta olan... ...Suriye'yi filan... ...birinci derecede iç savaşa yol bir şey... ...unsur olarak çıktı ortaya... ...çıkıyor... İkinci bir şey de tabi bu gıda fiyatlarında yükselmeyi de zaman zaman patates gibi çok temel besinlerde de gör, görmeye başladığını söyledik, evet. izledik. Bunlar tabi özellikle yoksul kesimlerin, de biraz önce söylediğim gibi nispeten evet. düşük gelirlerin çok önemli bir bütçelerinin önemli bir bölümünü tabii, beslenme tabii. oluşturduğu evet. için çok fark tabii, edecektir. Aynen öyle, yani. evet. Aynen öyle. Şimdi yani sonuçta yeni bir döneme girdik. Yani, evet. Hem seni söylediğin açıdan yani köksel ısınmanın yarattığı sorunların daha fazla hissedileceği hem de Türkiye'de spesifik olarak büyüme rejimindeki tıkanıklık nedeniyle yeni bir dönem başlıyor ve tabii bu siyasete de bunun etkileri olacak. Artık çıkıp kolay kolay yani başbakan ne diyecek o 2014'te bu yıl gene sonuna geldiğimizde yani manzara şu olacak Türk lirası zaten değer kaybetmiş onu büyük bir ihtimalle geri alamayacak benim tahmin ettiğim gibi büyüme çok düşük olacak yani negatif olma ihtimali de var ama yani hadi diyelim ki yüzde iki iki buçuk yüzde üç olsun fark etmez. Bu yılın sonuna gelindiğinde dolar bazında kişi başına gelirin düştüğünü göreceğiz. Hani bırak yerinde saymayı birkaç evet. yüz dolar düşecek bence. O zaman çıkıp, yani. ne diyecek yani Hı. bizi ayaklarımızı paçalarımızdan çektiler. Biz 2023'te geliri 25 bin dolara çıkartacaktık Türkiye'ye. Yani müreffey artık şeyi çıkmış. Böyle orta gelir düzeyinden falan kalkınmakta bir ülke olmaktan çıkmış o demektir 25 bin dolar gelişmiş bir ülke 2023'te i̇şte bunu, bunu bunu yapmamıza izin vermediler bize komplolar yaptılar onun için böyle oldu evet. ne diyecek? E de, bunu diyecek bunu dedi diyelim buna kadar inandırıcı olacak. Evet, bu işte onun içinde seçim, e, yerel de olsa seçim dönemine geliyor olması e, bir bakıma şanslı olduğumuz bir nokta kabul edilebilir. Çünkü en azından e, bu vesileyle e, daha zecri tedbirler alınmasına engel olmuş ve bunu tartışabilecek durumda kalıyoruz. Yoksa aksi takdirde çok daha sıkı e, evet, kısıtlayıcı tabii, bu, bu, tedbirler bu, bu, bu, olabilir. Mart yerel seçim olmaktan çıktı. Ee, önemli bir oyu yoklaması, geniş bir kamuoyu yoklaması, işte bu mevcut gidişatla ilgili, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ile ilgili bir, bir çeşit aslında referanduma dönüştü. Şimdi burada tabii e, şu, oy oranları çok önemli olacak. Yani ne kadar desteğini kaybetti veya kaybetmedi e, bu önümüzdeki yıllara damgasını vuracak. Çünkü oradan itibaren de bir siyasette yani o yorumuna bağlı olarak çok farklı gelişmeler söz konusu. Evet. Yani biz de bunu birazdan zaten Konda'dan ve T24 yazarı Bekir Ardın'a da konuşma biraz sonra senden evet. sonra. Onu konuşma fırsatımız olacak. Biraz da seçim konuşalım. Bakalım nasıl yürütülür? Evet. Çok konuşacağız. <gülüyor> çok konuşacağız. Daha ki bizim programda da bunu konuşabiliriz. Daha da yaklaşmış olacak Evet, evet. Ee, bu seçim konuşmaya başlamalı Ben, de, ben değer... de doğrusu bu oy oranlarına bağlı olarak bir politik senaryoları kumda tasarladım. Bunu da Yazdım aslında bu cumartesi today zamanı sonra radikale de yazacağım ondan sonra konuşuruz. Konuşuruz tamam. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat